<gülüyor> takva sahiplerinin mükâfatıdır ve sahiplerine olunan cennetin misali şöyledir. Altından ırmaklar akar. Meyveleri devamlıdır. Gölgesi de. İşte günahlardan sakınanların akibeti budur. Kafirlerin akibeti ise ateştir. <gülüyor> Halbuki kendilerine kitap verdiğimiz kimseler sana indirilenle, Kur'an'la sevinirler. Bununla beraber aralarındaki topluluklardan onun bir kısmını inkar edenler de vardır. De ki ben ancak Allah'a ibadet edeyim ve ona şirk koşmayayım diye emrolundum. Ben insanları ancak ona davet ederim. Dönüşüm de ancak onadır. O fevelike enzelna hukman arabia ve lehine ittabta ehwaen ba'da raca'ke minel ilm ba'da ma minel ilmi ma lek minallahi ve işte böylece onu o Kur'an'ı Arapça bir hüküm olarak indirdik. Andolsun ki eğer sana vahiyle gelen ilimden sonra onların arzularına uyacak olursan Allah'tan senin için ne bir dost ne de bir koruyucu vardır. Ve min ve cealnâ lehum ve ve diye bir ayetin bu gelin Muhammed, Celalim hakkı için senden önce nice peygamberler gönderdik. Onlara da zevceler ve çocuklar verdik. Halbuki Allah'ın izni olmadan hiçbir peygamberin bir mucize getirmesi mümkün değildir. Her zamanın yazılmış bir hükmü vardır. ve ve Allah o yazdan dilediğini siler. Dilediğini de sabit bırakır. Ana kitap olan levh-i ise onun katındadır. Ve ''Onlara vaat ettiğimiz azabın bir kısmını sana onları helak etmekle dünyada göstersek veya seni daha önce vafat ettirsek de artık sana düşen ancak tebliğdir.''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 Ve o hesabı çabuk görendir. Doğrusu onlardan öncekiler de peygamberlerine tuzak kurmuştu. Fakat bütün tuzaklarını neticesiz bırakmak Allah'a aittir. Çünkü O, herkesin ne kazanmakta olduğunu bilir. Kafirler de bu dünya yurdunun gerçek akibeti kimin olduğunu yakında bilecektir. Ve kefa billahi beyni ve beynekum ve Buna rağmen inkar edenler, sen peygamber olarak gönderilmiş bir kimse değilsin der. De ki, benimle sizin aranızda şahit olarak Allah yeter ve yanında kitap ilmi bulunanlar, Yahudi ve Hristiyanlardan mümin olanlar da benim nübüvvetimi bilirler.''